يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم عمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد ساز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محتثاتها وكل محتثة بدعة وَكُلَّ بِدْعَةٍ دَلَالَةٍ وَكُلَّ دَلَالَةٍ فِي النَّارُ وَبَعْدُ Kuterem Kardeşlerim, السلامu <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> aleyküm ve rahmetullahi ve barakatuhu. <gülüyor> Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Kardeşlerim, bu hafta <gülüyor> her zamanki Sahih Buhari'nin tevhid kitabından biraz dışarı çıkarak çok önemli bir mevzuyu işlemek istedim. O da istikamet. Dinde istikamet sahibi olmak. Yani insan, Allah Azze ve Celle bir insana İslam'a girme, İslam'la hidayet, İslam'la şeref verdikten sonra o yolda doğru bir şekilde ilerleyebilmek. Çünkü Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bir sahabesine bir nasihatında قُلْ اَمَنْتُ بِاللّٰهِ ثُمَّ اَسْتَقِمْ De ki ben Allah'a iman ettim. Sonra da dost doğru ol diyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Demek ki biz belli bir hidayete erdikten sonra ne yapmak zorundayız? o dost doğru yolda ilerlemek zorundayız. Çünkü bir gün Allah Resulü aleyhissalatü Vesselam sahabesiyle birlikte oturuyorken elindeki asayla yere bir dümdüz bir çizgi çiziyor. Ve diyor ki işte bu Allah Azze ve Celle'nin sıratı müstakim, doğru yoludur. Diyor. Sonra Allah Resulü aleyhissalatü Vesselam o düz çizginin sağına ve soluna Eğri çizgiler çiziyor paralelinde. Dik şey dikin. E, ona zıt çizgiler. Evet. Ve diyor bunlar da nedir? Şeytanın yollarıdır. Yani şeytan hep sırat-ı müstakimin üstünde oturur ve sağa sola yalpa yapan yollara ne yapar? İnsanları çağırır. Bu şeyde diyor ki Allah Azze ve Celle اِنَّ الَّذ۪ينَ قَالُوا Rabbimiz Allah'tır diyenler. Sonra da o yol üzerinde dost doğru olanlar. O yoldan ayrılmayanlar. Kimler? Rabbimiz Allah'tır diyenler. Sonra da o yoldan ayrılmayanlar Onlara hiçbir korku yoktur. Yarın kıyamet günü de onlar üzülmeyeceklerdir. Buyuruyor Allah Azze ve Celle. İşte onlar cennet ashabıdır diyor. O dünyadayken işlediklerinden dolayı nedir? Bunlara karşılık olarak Allah cenneti verir ve orada onlar ebedidir. Burada istikamet ehli olmanın önemi ortaya çıkıyor. Sonra yine diyor ki Allah Azze ve Celle اِنَّ الَّذ۪ينَ قَالُوا رَبْضُنَ اللّٰهُ فُمَّ Yine Rabbimiz Allah'tır diyenler, sonra da o dosdoğru yol üzerinde istikamet ehli olanlar. O doğru yolda ilerleyenler. Nedir? تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَ أَلَّا تَخَافُ وَلَا تَحْزَنُ Onların üzerine melekler iner. Ve derler ki sakın korkmayın, üzülmeyin. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ اِلَّتِ كُنْتُ عَدُونَ ve size vaad olunan cennetle müjdelenin, der, müjdelenin derler diyor. Bu müjdeyi verirler diyor. O yüzden istikamet ehli olmak hem dünya saadetini hem de bununla birlikte nedir? Ahiret saadetini birlikte getirir. Hem dünyada hem de ahirette istikamet ehli için doğru yol üzere devam eden insanlar için ne dünyada bir korku vardır ne de ahirette onlar için bir azap vardır. Ki onlar Allah Azze ve Celle'nin kendilerine verdikleri nimetlerle sevinirler diyor. Peki, biz istikamet ehli olmak istiyoruz. Bunun için inşallah dersimizde 10 tane kaide edeceğiz Ki biz nasıl istikamet ehli olduk? İman iman ettik, Rabbimiz Allah'sır dedik ama bundan sonra bize düşen nedir? O yolda ilerleyebilmektir. Çünkü bu yol zorlu bir yoldur. Dikenleri vardır. Ve başka türlü neleri vardır? İnsanlar o hak yoldan engelleyici şehvetler vardır. Dünya var. Ne bileyim mal hırsı var. Var da var. O yüzden biz bundan kurtulabilmemiz ve müstakim ya Rabbi bizi dost doğru yola ilet diye dua ettiğimiz gibi o doğru yolda olabilmemiz için inşallah 10 tane altın kural zekredeceğiz. Birincisi istikamet ehli olmak tıpkı Allah Azze ve Celle'nin hidayeti gibi nedir? Rabbani bir şeydir. Nasıl ki hidayeti veren Allah'tır istikamet ehli olmamızı sağlayan da Allah, ancak ve ancak Allah Azze ve Celle'dir. Nasıl ki bizler Allah Azze ve Celle'den bizi dost e, hidayet vermesini istiyorsak bizi dost doğru yolda ilerlememiz için de ancak ve ancak Allah'tan yardım dilemek zorundayız ki bunu yapan ancak ve ancak Allah'tan başkası değildir. Ki birçok ayeti kerimede Allah Azze ve Celle hidayeti ve dost doğru yolu kendisine nispet etmiştir. Ki Allah Azze ve Celle buyurur ki وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوْعَذُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرَ اللَّهُمْ مُأَشَدُّ تَذْب۪يدُ وَأَشَدَّ تَذْب۪يدَ Şair diyor, onlar kendilerine vaz edileni veya kendilerine verilen öğütü tutsalardı, kendiler için çok daha hayırlı olurdu. Ve le hidayena hum Onları diyor ne yapardık? Doğru yola iletirdik buyuruyor Allah azze ve celle. Demek ki dost doğru yola hidayet etmek, dost doğru yola iletmek ancak ve ancak Allah azze ve celle'nin elindedir. Başkası buna güc cetiremez. O yüzden diyor ki Allah azze ve celle, fe emmellezîne âmenû billâh. Allah'a iman edenler. Ve itatatomu bihi ve ona sunsak sırada var, fısıy fi rıhmet minhu fadl ve yehdihim ilayhi sıratam staqim. Onlara diyor rahmetine gezdirir ve ve yehdihim ilayhi sıratam. Ve onları dost doğru yola hidayet edendir diyor Allah Azze ve Celle. O yüzden ve birçok ayet-i kerime de hidayet ve dost doğru yola inetmek ancak ve ancak Allah Azze ve Celle'nin elindedir. O yüzden Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın çokça yaptığı bir dua var. Diyor ki Ya al kulub sebbit kalbiye ala dinik diyor. Ey kalpleri evrip çeviren rahmet, Benim kalbimi dininde sabit kıl Allah Resulü Aleyhisselatü. Vesselam. Çokça yaptığı bir dua. Çünkü kalpler dönektir diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ve Ummu Seleme radiyallahu anha diyor ki Ey Allah'ın Resulü kalpler diyor evlilik çevrilir mi? Yani sabit değil mi? Allah Resulü diyor ki evet. Hiçbir insanoğlu yoktur ki diyor muhakkak ki onun kalbi Allah Azze ve Celle'nin parmaklarından iki parmağı arasındadır diyor. Ve Allah dilerse onu istikamet üzere tutar, dilerse onu saptırır diyor. O yüzden Allah Resulü aleyhissalatu da buyurduğu gibi çokça bu duayı ne yapmamız gerekiyor? istikamet ehli olabildiğiniz için Ya mukallifel kulub sebbit kalbi ala dedik. Ey kalpleri evirip çeviren babimiz benim kalbimi dinimde sabit kalır. O yüzden istikamet ehli olmak da nedir? Allah Azze ve Celle'nin elindedir. Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam Ayşe anamızdan gelen rivayette diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam geceleyin namaza kalktığında, gece namazına kalktığında şöyle dua ederdi diyor. Allahümme Rabbe Cibril'e ve Mikail ve İsrafil. Ey mikailin İsrafil'in ve Cibril'in Rabbi olan Allah'ım. Fâtıra semâvâti vel ard. Gökleri ve yeri hiç yoktan yaratan Rabbim. Âlimel gâybi ve şehâde. Görüneni ve Görünmeyeni bilen Rabbim. Ente tahkumu beyna ibadike fî fî Sen kulların arasında ihtilaf ettikleri şeylerde hüküm verensin. İhdina, ihdini لِمَخْتَلَفْتُ ف۪يهِ مِنَ الْحَقِّ بِيِلْمِكَ Senin iznin Hak'tan diyor yana ihtilaf ettiğim konularda bana hidayet etti. اِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُوا ila صَرَاطِ Muhakkak ki sen dosdoğru yola hidayet edensin diyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam ne yapıyor? Bu şekilde her gece dua ediyor kardeşler. Ve bu İmneke tehdîmen teşa oyla sırafı muslakın sen dilediğini o dost doğru yola iletensin diyor. O yüzden beni de ne yap o dost doğru yola ilet diyor. Ve yine dost doğru yola iletmeyi Allah Azze ve Celle bizlere de fark. Kılır. Günde en az 17 kere yani farz namazlarda en az 17 kere nasîhelerin dışında farz namazlarda biz ne diye dua ediyoruz? eh sıra yadı bizi do doğru yol sırasa aley o nimet verdiklerin kimselerin yoluna gayril Mah bir aleyhim mulabdâllî. o, o kaaba uğrayanların ne de tapkanların yoluna değil ya Rabbi. o nimet verdiğin peygamberlerin sıttıkların şehitlerin yoluna beni ne yap? Onların yoluna ilet yalan. Diye ne yapıyoruz? Günde en az 17 kere ki bu farz namazlar nafilelerimiz en az 17 kere ne yapıyoruz? Biz Allah Azze ve Celle'ye bu şekilde dua ediyoruz ki bu bizim üzerinde nedir? Farklı kardeşler. Evet. Ki bununla ne yapıyoruz biz? Allah Azze ve Celle'ye dua ediyoruz. O yüzden bir kişi bir Müslüman şunu anlamalı ki bu nedir? Bir duadır kardeşler. İbnü Şehol İslam ibnü Temyee diyor ki, rahimullah. Ben diyor en faydalı duayı düşündüm. Diyor. Acaba bana verebilecek, fayda verebilecek en faydalı dua hangisidir? Ki bu da nedir? Bir insanın Allah Hazirecemin rızasını kazanabilmesidir. Bunun için dua ederim. Eğer bir kimse dünyadayken Allah Azze ve Celle'nin rızasını kazanabiliyorsa, onun için en büyük gaye, en büyük hedef budur. Yaptığımız her şey zaten Allah Azze ve Celle'nin rızasını kazanmak için değil midir? Evet. Sonra dönüp baktım ki diyor Fatiha suresinde, <gülüyor> Ya ya ancak sana ibadet eder, ancak senden yardım isteriz, bu doğayı buldum diye kişiye en faydalı duvar. Şeyhül İslam İbn Teymiyya rahimullah ki burada Allah Azze ve Celle'den bir hidayet istenemez. Bir de o hidayeti erdirdikten sonra o dost doğru yolda ilerleme vardır. Diyor. Demek ki bizden istenilen bu duaya devam etmemiz ve Allah'tan Azze ve Celle'den o dost doğru yolda bize hidayet etmesi için Dua etmemiz gerekmektedir. Seleften bazılarının اِنَّ الَّذ۪ينَ قَالُوا رَبِّنَ اللّٰهُمْ سُنَّ O Rabbimiz Allah'tır diyenler Allah diyor ki yani اللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبَّنَا فَرْزُقْنَ الْاِسْتِقَامِ Ya Rabbi sen bizim Rabbimizsin bizi istikamet ehli o dost doğru yolunla bizi rızıklandır diye ne yapıyor? Hasan-ı bu ayeti şerh ediyor. Birinci kaydemiz ne dedik? Allah. Nasıl ki hidayet Allah Azze ve Celle'nin elindeyse istikamet ehli olmamız da Allah Azze ve Celle'nin elindedir. Demek ki bize düşen nasıl ki Allah Azze ve Celle'den hidayet istiyorsak aynı şekilde o yolda devam etmek için istikamet de istemek zorundayız. İkincisi istikametin hakikati sırat-ı müstakim olan dost doğru menhece metoda uymaktır. Bu ne demektir? Sahabe ve onlara en güzel şekilde tabi olan tabi onun yoluna uymaktır. Ebu Bekir, bu ümmetin sıddıkı, Ebu Bekir as-sıddık radıyallahu anhu Allah azze ve celle'nin onlar Rabbimiz Allah'tır deyip sonra da dost doğru olanlar, istikamet ehli olanlar ayet hakkında diyor ki: Humul ladine den billahi şey. Onlar iman ettikten sonra Allah'a hiçbir şeyi için koşmayanlardır diyor. Demek ki dost doğru. Yine Ömer bin Hatta hattab radıyallahu anhudan gelen rivayette o yine aynı ayeti İnne Nəzīna, Kāl'u Rabbunu Allah mısın? Mastaqamu? Rabbimiz Allah'tır diyor. Sonra dost doğru olanlar hakkında ayet okuduktan sonra diyor ki, onlar diyor tıpkı tilkinin e, hilekarlık, kurnazlık yaptığı gibi kurnazlık yapmayanlardır diyor ayet hakkında. Ve yine İbn Abbas'tan aynı ayetin manası hakkında yani onlar La ilaha illallah şahadeti üzere müstakim ehli olanlardır. Yani bu sözün içeriği gereğince hayatlarını devam ettirenlerdir diyor. Ve yine i̇bn Abbas'tan gelen rivayette bu ayet hakkında istekamu ala eda'i faraidi. Allah Azze ve Celle'nin üzerine fark kıldığı şeyleri eda etmekte müstakil ehli olanlardır diyor. Yine Ebu'l-Aliye diyor ki onlar dinlerinde, yaşadıkları dinlendi İslam'da ve amelde ihlas ehli olanlardır. İstikametin manasıyla alakalı ayetin manasıyla alakalı söylenen sözlerden bir tanesi. Ve yine Katave diyor ki onlar yani Allah'ın itaatinde doğru yol üzeri olanlardır. Evet. Demek ki istikamet dediğimiz zaman kardeşlerim doğru yolda, müstakim, sıra ataylı müstakime yolu tutmaktır. O yolu tutmaktır. O yolda ilerlemektir. Bu öyle bir dindir ki, öyle bir doğru dindir ki ne sağa satma ne de sola satma vardır. Ve Allah Azze ve Celle itaatin hepsini çevremektedir. Gözüken veya gözükmeyen bütün amellerde. Ve Allah Azze ve Celle'nin yasakladığı bütün şeyleri terk etmek, ve bütün şeyleri yerine getirmenin manası nedir? İstikamettir. Yani, genel bir e, kelime olarak nedir? Allah Azze ve emirlerini yerine getirme yasaklarından da kaçınmaktır. İstikamet ehli olmak. Evet. Üçüncü edeyimiz kardeşlerim istikametin aslı kalbin istikametidir. Biraz önce Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın çokça dua ettiği gibi benim kalbimi dinimle sabit kılmıyor. Ve yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Enes bin Malik radıyallahu anhu'dan gelen rivayette diyor ki buyuruyor ki Vesselam bir kulun diyor imanı ancak kalbinin istikametiyle müstakim olur diyor. Demek ki istikametin aslı kalbin doğru olmasıdır. Eğer kalbiniz doğru olursa nedir? İmanınız da doğru olur. O yüzden kalbi tevhidi iyice içmiş bir kimse nedir? Bütün bedeni de doğru olur. Dekim İbn-i Ebu Bekir Sıddiq radiyallahu anhu Rabbimiz Allah'tır deyip sonra dost doğru olanlar ayetinde onlar diyor Allah'tan başkasına yönelmeyenlerdir. Yani tevhidi tam anlamıyla yerine getirenlerdir. Kalbin istikameti Allah'ı bilmede, ondan korkmada, ondan ümit etmede, ondan mahsret dilemede hepsinde kalpli olmak zorunda müstakim olmak zorunda. Ondan başkasına yönelmemek zorunda. İsteyecekse Allah'tan isteyecek. Dua edecekse Allah'tan dua edecek. Yardım dileyecekse ne yapacak? Ancak ve ancak Allah'tan dileyecek. Ondan başkasına kesinlikle ve kesinlikle yönelmeyecek. Bukhari ve Müslim'de gelen rivayette buyuruyor ki Allah Resulü'ne muhakkak ki bedende bir et parçası vardır. Eğer o düzgün olursa ne olur? Bütün beden düzgün olur. Eğer o bozuk olursa bütün beden bozuk olur. İşte o et parçası kalptir buyuruyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Ki İbnül Kayın Rahimahullah e, İgazetü'l-Lehfân adlı kitabında diyor ki kalptür bedende tıpkı bir kral gibidir diyor. Yani bedenin kralı, yöneticisi kalptir diyor. Eğer o düzgün olursa onun askerleri ve onun e, denetimi altında, yönetimi altında olan bütün beden de ne olur? Düzgün olur diyor. O yüzden e, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu gibi o düzgün olursa bütün beden düzgün. Bozuk olursa ne yapar? Bütün beden bozuk olur. O yüzden Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, يَوْمَ لَا يَنْفَعَ مَالٌ وَلَا بَنُونَ اِلَّا مَنْ اَتَ اللّٰهَ بِقَلْبِنْ سَلِمْ O gün kıyamet günü Ne mal ne de çocuklar hiçbir fayda diyor Ancak selim olan bir kalple gelen dışındadır. Demek ki her kim kıyamet günü, mahşer günü Allah Azze ve Celle'nin huzuruna selim bir kalple gelirse yani şirkten küfürden uzak tevhidi içmiş bir şekilde gelirse nedir? Onun için inşallah cennet vardır. O yüzden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam duasında Allahümme inni es'eluke kalben selimendir. Allah'ım ben senden selim bir kalp isterim. Evet kardeşlerim bunlar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın duaları. Dördüncü kaideniz kardeşlerim. Bir insanın istikamet için eda istemesi gerekir. Yani doğruya isabet etme. Her ne kadar tamamen doğruyu yapamasa da en azından ona yaklaşmaya çalışması gerekir. Ki Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam diyor ki muhakkak ki din kolaylık dinidir diyor. Siz dine galebe çalamazsınız. O yüzden ne yapın en doğru olanı yapmaya çalışın. Bunu beceremezseniz en azından ona yakın olanı yapmaya çalışın. Ve yapa geldiğiniz amellerle sevinin diyor Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam. O yüzden Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam aleyhissalatü vesselam, <gülüyor> vesselam kendisinden bir dua talebinde bulunduğunda de ki diyor Allahümme hdini ve seddini ya Rabbi bana hidayet et ve beni doğruyu bulmaya muvaffak kıl diye Hazreti Ali radıyallahu anhu ya ne yapıyor? Bu duayı öğretiyor. Evet. Bu arada da sahabenin hakikaten mesela her sahabe geldiğinde Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'dan kendisine bir dua öğretmesini istiyor. Ve Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'da o da bir e, sebebe binaen onlara çeşitli ne yapıyor? Dualar öğretiyor. Evet. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki فَاسْتَقِيمُوا ve وَاسْتَغْفِرُوا Allah Azze ve Celle'den doğru yolu tutmayı isteyin diyor. Doğru yolu isteyin. Sonra da ondan mahfret dileyin diyor. Şimdi biz her ne kadar doğru yol üzere olmaya çalışsak da ne yapamayız? Muhakkak kusurlarımız olacak. Yani her ne kadar da ibadetlerimizi yerine getirmeye çalışsak da muhakkak bir kusurumuz, bir eksiğimiz ne yapacaktır muhakkak olacaktır. Ondan dolayı hemen ayetin akabinde Allah Azze ve Celle ve andan bağışlanma dileyim diyor Allah Azze ve Celle. Ki bu e, Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'ın buyurduğu gibi <gülüyor> e, Muaz radıyallahu anhu'ya nasihatında. İttakillâhe <gülüyor> <gülüyor> haytunlâkut diyor. Ne durumda olursun. Nerede olursan ol Allah'tan kork diyor Muaz radıyallahu <gülüyor> وَاَتْبِئِ سَيِّئَتْ سَيِّئَةً اَلْحَسَنَةَ تَسَلْهُهَا Ve diyor, bir kötülük yaptığında da diyor, hepimiz insanım, ne yap? Onu diyor, silecek hemen bir iyilik yap diyor. O yüzden nedir? Bu da insanların sürekli tövbe etmesi ve sürekli Allah Azze ve Celle'ye istikamette için dua etmesi gerekir. Gelen rivayette diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam İsteqimu velen tufsun Allah'tan diyor doğru yol, üzere olmayı dileyin. Fakat bunu asla başaramazsınız diyor. Ve sizi diyor, şunu çok iyi bilin ki sizin diyor en hayırlı ameliniz namazdır diyor Allah Resulü Aleyhisselatü <gülüyor> Vesselam. Ve la vudu'i illa mu'min. O abdestte de diyor ancak mümin olan kimse korur diyor. Yani namazı kastediyor. Ve yine Bukhari ve Müslim'de Settidû <gülüyor> ve bu ne yapın? Sedat ehli olun ve amelleri yapmaya çalışın diyor. Burada Sedat kasıt kardeşlerim, bütün söz, amel ve maksatların hepsinde doğruya isabet etmektir. Tıpkı hedefe atılan bir ok gibi. Her ne kadar siz hedefi vuramasanız da en azından ne yaparsınız? O evet. hedefe oku yaklaştırmış olursunuz. O yüzden de nedir? Allah Azze ve Celle'den sürekli bizi doğruya yaklaştırmamızı, ne yapmamız lazım? Allah Azze ve Celle'den talep etmemiz, istememiz gerekmektedir. Şimdi istikamet dediğimiz zaman bunun içine sözler fiiller ve niyetler de girmektedir. Beşinci de bu istikamet sözlere, fiillere ve niyetlerle bağlıdır. O yüzden bütün sözlerimizde, fiillerimizde ve niyetlerimizde de ne olmak zorundayız? istikamet ehli olmak zorundayız. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyor ki, bir insanın diyor imanı ancak kalbi müstakim olduğu zaman müstakim olur diyor. Bir kimsenin kalbi de ancak diyor dili müstakim olursa doğru olursa olur diyor. Demek ki kalbin doğruluğuna bir de ne oldu? Allah Resulü aleyhissalâhu Vesselam dilin doğruluğunu ekledi. O yüzden bir kimsenin kalbin doğruluğundan sonra ondan istenilen nedir? Dilinin doğru olmasıdır. Çünkü dil nedir? Kalbin tercümanıdır. Kalpte ne varsa dil ne yapar? Onu telaffuz eder, onu söyler. O yüzden burada kalbin ve dilin ne kadar tehlikeli olduğu gündeme geliyor. Demek ki insan diyor iki şeyden müteşekkildir. Nedir? Kalbi en önemli şey. Demek ki kalp ve lisan, dil aslında iki küçük organdır. Ama nedir? Vücudun bütün organları nedir? Kalbe ve lisan'a tabidir. Ona uymaktadırlar. Eğer kalp ve dil düzgün olursa, doğru olursa ne olacaktır? Bütün beden doğru olacaktır. Şimdi kalple alakalı biraz önce okuduğumuz hadiste Cesette bedende bir et parçası vardır. O düzgün olursa bütün beden düzgün olur. O bozuk olursa ne yapar? Bütün beden bozuk olur. O da et parçası nedir? Kalptir diyor Allah Resulü Selam. Ve dille alakalı da olarak insanoğlu diyor sabahladığı zaman sabah olduğu zaman bil ki diyor vücuda اِتَّقِ اللّٰهَ فينا. Bizim hakkımızda Allah'tan kork diyor. فَاِنَّمَا نَحْنُ بِكِ Biz seninle ayaktayız diyor. Eğer sen doğru olursan, yani dil, bütün vücut ne olur? Doğru olur diyor. Sen eğrilirsen, biz de eğriliriz diye beden ne yapar? Ademoğluna seslenir diyor. Demek ki eğer kalp doğru olursa bütün beden doğru olur. Eğer lisan doğru, dil lisan doğru olursa bütün ameller doğru olur. Lisan, dil nedir? Kalbin tercümanıdır. Onun halini söyleyendir. O yüzden nedir? Dil ve kalp eğer salah olursa. Ki biz kalbimizi ne ile ıslah ederiz veya bedenimizi ne ile ıslah ederiz? Ancak salih amellerse. Peki dilimizi nasıl ıslah ederiz? Doğru sözle. Eğer doğru söylersek dilimizi ıslah ederiz salih ibadetlerle, güzel ibadetlerle de ne yaparız? Bedenimizi ıslah ederiz. Evet. Altıncı kalkederiz. İstikamet ehli olmak için Allah için Allah ile ve Allah'ın emriyle istikamet ehli olabiliriz. Allah için ne demektir? Yani ihlaslı olmak zorundayız. Yaptığımız ibadetlerimizde. Allah Azze ve Celle وَمَا umiru illa li اللّٰهَ مُخْلِس۪ينَ لَهُدِّينَ Onlar ibadeti, dini Allah'a ihlaslı bir şekilde yapmaklarından başka bir şeyle emrolunmadılar diyor. Onlara emredilen tek şey neydi? Yaptığı ibadetlerde ihlas sahibi olmak. Yani yalnız ve yalnız Allah için yapmak. Allah ile yani ibadetleri yerine getirmede Allah'tan yardım dilemek. ve وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ Ona ibadet edin ve Allah'a tevekkül edin diyor Allah Azze ve Celle. Ve yine Allah اِنْ يَا كَنَعْبُدُ وَاِنْ يَا Ancak sana ibadet eder ve yine ancak senden yardım dileriz diyor Allah Azze ve Celle. Ve yine hadiste diyor ki اِحْرِصْ ala الْاِنْسَاءُ sana faydalı olan şeyde hırslı ol diyor. Ve böyle yaparken de Allah'tan yardım dile. Demek ki Allah Azze ve Celle'nin yardımı olmadan biz ne yapamayız? Hiçbir şey başaramayız. Eğer Allah'ın yardımı hidayeti olmasaydı biz ne namaz kılardık, ne de oruç tutardık, ne de haccet Ve yine Allah'ın emri gereğince olması gerekir. Yani biz kafamıza göre ne yapamayız? istikamet ehli olamayız. Allah diyor ya Sestakim kema umirt Emrolunduğun gibi dost doğru ol. Allah sana nasıl emrettiyse öyle dost doğru ol. Yani falanın filanın kanunuyla veya düşüncesiyle felsefesiyle, ideolojisiyle değil İslam sana neyi emrediyorsa Allah sana nasıl emrediyorsa Peygamberi sana nasıl göstermişse ne yap? O şekilde dost doğru. Ses takım teması. gibi dost ol. O yüzden nedir? Bunun da Allah'ın emri gereğince istikamet ehli olunması gerekir. Yedinci kuralımız, istikamet ehli olmak isteyen bir kimsenin kesinlikle ve kesinlikle ameline güvenmemesi gerekir. Topetin topetten önce geçtiği gibi bir kimsenin 300 yıl ibadet edip de ibadetine güvenerek Ya Rabbi beni ameliyle yargıla deyip de o 300 yıllık yaptığı ibadetin sadece göz nimetine karşılık gelmediği gibi. O yüzden bir kimsenin bir Müslümanın asla ve asla dünyadayken yaptığı Allah için yaptığı ibadetlere ne yapması gerekir? Güvenlemesi gerekir. Hadiste Geçtiği üzere hiç kimseyi diyor sizden hiçbirini ameli cennetine girdirmeyecektir diyor. Sahabeler diyor ki sen de mi ey Allah'ın Çünkü insanlar içerisinde, yaratılmışlar içerisinde insanlığın efendisi olan Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Allah'ı en iyi tanıyan, Allah'tan en çok korkan, en çok ibadet eden olduğu halde seni bile mi ey Allah yaptığın ibadetler cennetine girdin Evet beni bile diyor. Ancak diyor Allah mahsireti ve rahmetiyle beni kuşattı da diyor öyle diyor. Evet. Demek ki istikamette hem niyette hem sözler hem amelde nedir? Hepsinin doğruya isabet etmesi gerekir. Sizler diyor istikamet ehli olmalı. Her ne kadar bunu başaramasanız da ki başaramayacaksınız. Şunu iyi bilin ki sizin en hayırlı ameliniz namazdır diyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Demek ki sizler buna tam anlamıyla gücünüz yetmeyecek. En azından gücünüzün yettiği kadar bunu yapmaya çalışın. Çünkü Allah hiç kimseye gücünün fevkinde üstünde bir şey yüklemeyecek. Ama gücünüz yettiği kadar ne yapın? O doğru yolda olmaya çalışın. Hiç kimse diyor kendi ameline güvenmesin. Kendi ameli kendi hoşuna gitmesin diyor. O yüzden Allah'ın rahmetinden, bağışlamasından ve fazlından başka bir kurtuluş yolu yoktur kardeşler. O yüzden her zaman Allah Azze ve Celle'den bizleri rahmetiyle cennetine girdirdiği kullarından eylemesi için dua etmemiz gerekir arkadaşlar. Dokuzuncu kaydemiz, sekizinci kaydemiz, dünyadayken istikamet ehli olmanın faydası ahirette nedir? Sırat üzerindeyken bize faydası olacak. Çünkü sırat biliyorsunuz kıyamet günü Cehennemin üzerine kurulmuş bir köprü. Kıldan ince, kılıçtan keskin bir köprü. Ve insanlar oradan ne yapacaklar? Onun üzerinden geçecekler. Geçerken de, dünyadayken durumlarına göre, yaptıkları amellere göre ne olacaktır? Kimisi göz açıp kapayıncaya kadar. Kimisi rüzgar gibi, kimisi işte ata binmiş, dört nana gider gibi, kimisi koşarak, kimisi yürüyerek, kimisi emekleyerek, kimisi sürünerek, kimisi de ne yapacaktır? Allah korusun ateşte vuku olacaktır diyor. O yüzden Allah Azze ve Celle هَلْ تُجْزَوْنُ اِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ Sizler diyor yaptıklarınızdan başka bir şeyle mi e, yarın karşılaşacağınızı zannediyorsunuz. O yüzden Dünyadayken müstakim mehli olanlar, doğru olanlar, dinlerinde samimi olanlar, sözlerinde samimi olanlar, amellerinde samimi olanlar, bunun karşılığını muhakkak ahirette kıyamet günü o sırat köprüsünün üzerinden geçerken ne yapacaklar? Karşılarına çıkacak. Tabii dünyadayken ise sözünüzde, amelinizde. Allah Azze ve Celle bizleri samimi olan kullarından eğlesin. Çünkü ona Rabuka bıza abid diyor. Muhakkak ki Allah kullarına zulmedici değildir diyor. Allah zalim değildir. Allah adildir. Adalet zahibidir. Allah zulmetmez. Ama ne yapar? İnsanlar bir kendilerine zulmederler. Evet kardeşlerim. Dokuzuncu kuralımız. İstikamet ehlini doğru yolda olmayı engelleyen bazı şeyler vardır. Bunlar da nedir? Bazı şüphe ve şehevi arzulardır. Bunlar nedir? İnsanları istikamet ehli olmaktan alıkoyan şeylerdir. Şüphe girdiği zaman ilmi ortadan kaldırır. Şehvet girdiği zaman da ameli ortadan kaldırır. Şehvet deyince insanın dünyaya meylesine paraya, pula nedir? Yani İslam'dan kendisini uzaklaştıracak her türlü şey nedir? Şehvi arzulardır. O yüzden bunlar nedir? İnsanı istikamet ehli olmaktan ne yapacaktır? Ayıracaktır. Dediğimiz gibi şüphe insanı ilimden eder, şehvet de insanı amelden eder. O yüzden Allah diyor ki وَاَنَّ هَادَا صِرَاتِي مُسْتَقِيمَا سَتَّبِيلُ İşte benim dost doğru yolum budur. Ona uyun diyor. وَلَا تَتَّبِعُ السُّبُلْ فَتَصَرَّقَ بِكُمَا سَبِيلُ <فَبِيه> Sakın ola ki başka yollara uymayın. Sizi ne yapar? Allah'ın yolundan alıkoyar diyor. Ve daha önce okuduğumuz hadiste dediği gibi Allah Resulü aleyhissalatu vesselam düz bir çizgi çizer. Sonra işte bu Allah'ın doğru yoludur der. Daha sonra onun sağında ve solunda çizgiler çizer. İşte bunlar da nedir? Allah'ın yolundan alıkoyan yollardır ve onun başında her bir şeytan o yollara çağırır diyor. Ondan sonra Allah Azze Celle'nin bu ayetini okuyor. İşte benim dosdoğru yolum budur. Her kim buna tabi olursa nedir? İşte benim dosdoğru yolum budur. Ona uyun. Sakın bir yerlerine uymayın. Ne yaparsınız? Allah'ın yolundan ayrılırsınız diyor. Evet. Demek ki şeytan ne yapacaktır? Daima şüphe sokarak, tereddüt sokarak insanları daima Allah Azze ve Celle'nin dostluğunu yolundan ayırmaya çalışacaktır. Seleften bazıları diyor ki Allah Azze ve Celle bir şey emrettiği zaman şeytanın diyor, o konuda iki tane dürtmesi vardır. Hani derler ya şeytan mı dürtsü diye. Veya kışkırtması vardır. Veya dürtmesi vardır. Birincisi, ya o emirde gevşek davranma veya kısaltmaya gitme veya da aşırılığa gitmektir. Şeytan diyor, hangisiyle zafer kazanacağını umurunda değil. Yeter ki Allah'ın emrinden alıkoysun da yani gevşek mi davranır yoksa aşırı mı davranır önemli değildir. O yüzden Şeytan diyor, Allah bir şeyi emrettiğinde iki dürtmesi vardır. Ya gevşek davranarak ya da o şekilde kısaltmaya giderek onu tam anlamıyla yerine getirmemesi ya da o fiilde ne yapması? Aşırıya gitmesidir. Hangisiyle zafere kazandığı onun için önemli değildir diyor. Emre i Kayyum Rahimullah güzel bir sözü var, diyor ki İki vaadi vardır ki diyor, insanlardan çok azı diyor bunda başarılı olur diyor. Birincisi, kısaltma veya da nedir? Aşırıya gitmektedir. Ve hakikaten o yolda e, sabit olanlar da, her kim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ve ashabının yolu üzere ise ne yapacaktır? O vadede başarılı olacak. Burada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam çok güzel bir nisan veriyor kardeşlerim. Allah diyor dost doğru yolu size misal olarak gösterdi diyor. Bu dost doğru yolda diyor, her iki yolun diyor her iki tarafı duvarla çevrilidir diyor. Ve o duvarlarda diyor açık kapılar vardır diyor. Ve o açık kapıların önünde de terdeler vardır diyor. Ve her bir kapının o e, her bir yolun üzerinde bir e, çağırıcı yolun üzerinde der ki ey insanlar dosdoğru yola girin diyor. Hepiniz birlikte ve sakın sapıklığa eğriliğe gitmeyin diyor. Ve sıratın o yolun üzerinde bir çağırıcı da der ki diyor ondan diyor bir şey açmaya çalıştığında la yazıklar olsun sana sakın o kapıyı açma diyor eğer diyor o kapıyı açarsa ne yaparsın? Doğru yoldan satmış olursun diyor. Oradaki yol İslam'dır diyor. Oradaki iki duvar Allah'ın sınırlarıdır diyor. Oradaki açık kapılar Allah'ın haramlarıdır. O diyor iki duvarın başında çağıran da nedir? Allah'ın kitabıdır diyor. Ve diyor sıratın o yolun üzerindeki çağıran da diyor Allah'ın diyor her Müslümanın kalbine koyduğu artık vicdan herhalde diyebiliriz buna Allah'ın vaizidir diyor yani bir vicdandır diyor. Şimdi düşünün bir tasavvur edin diyor doğru bir yoldasınız. Yolun her iki tarafı duvarlarla kaplı <gülüyor> ve duvarların içinde ne var? Kapılar var. Ve kapılar da gördüğümüz gibi kilitli veya ahşaptan yapılmış bir şeydir. Sadece ne var? Evet. Perde var. Yani içeri girmeniz çok kolay. İşte onlar nedir? Rahatlıkla Allah Azze ve Celle'nin haram kıldığı şeylerde nedir? Ee, rahatlıkla vuku bulacağınız bir şeydir. O yüzden Allah Azze ve Celle ne yapıyor? Bu şekilde bize misal veriyor. Demek ki insan ne yapacaktır? Rahatlıkla o e, haramlarda vuku bulabilecektir. Evet. Sonuncu kaide olarak bunu da söyleyelim bitirelim inşallah Allah Azze ve Celle'nin istikamet ehli olmaktan, dost doğru yolma, yolda olmaktan alıkoyan şeylerden bir tanesi de kafirlere benzemektir çünkü kafirlere benzemek ya ilmi ifsad eder ya da ameli ifsad eder Nitekim Allah Azze ve Celle Fatiha suresinde İhtinat sıratan müstakim Bizi dost soruyla ilet Nimet verdiklerin yoluna kadaba uğrayanların ve sapıtmışların yoluna değil. Burada Allah Azze ve Celle iki grup sapıtmış Sapıtmış iki gruptan bahsediyor. Birisi Yahudiler ikincisi de Hristiyanlar. Yahudiler ne yaptılar? İlimleri olduğu halde o ilimleriyle amel etmediler. Peki Hristiyanlar ellerinde herhangi bir delil olmadığı halde ilimsiz olarak amel ettiler. İşte Allah Azze ve Celle Müslümanları ne yapıyor? Bu iki gruba uymaktan nehy ediyor, yasaklıyor, haram kılıyor. Çünkü hadiste geldiği gibi sizler diyor öncekilere kulaçı kulaçına, karışı karışına uyacaksınız diyor. Onlar bir keler deliğine girse ne yapacaksınız? Siz de gireceksiniz. Onlar kimler? İşte Yahudi ve Hristiyanlardır diyor. Onlar, Yahudiler ilimleri olduğu halde amel etmediler. Hristiyanlar da ilimsiz bir şekilde ne yaptılar? Amel ettiler. Müslümanları bu ikisinden sakındırıyor Allah Azze ve Celle. İlim ne yapacak? Amel etmeyi gerektiriyor. Ve hiçbir zaman ilimsiz de ne yapamazsınız? Amen edemezsiniz. Yani yaptığınız her şeyin muhakkak kitap ve sünnette nedir? Delili olmak zorundadır. Allah Azze ve Celle bizleri dünyadayken istikamet ehli olanlardan eylesin. Amin. Rabbimiz Amin. Allah'tır dedikten sonra dost doğru yol üzere olmayı nasip ettiği kullarından eylesin. Amin. Amin. Hakkı hak bilip, hakka tabi olmayı, batılı da batıl bilip ondan sakınmayı bizlere nasip eylesin. Allah'ım seni sevmeyi, seni sevenleri sevmeyi, senin sevgine yaklaştıracağız her ameli sevmeyi bizlere nasip öyle ya Rabbi. Amin. Yarın kıyamet günü rahmetinle cennetine girdirdin. Kullarından eyle ya Rabbi. Allah'ım haramim. Allah'ım أشهد أن لا إله إلا أن تستغفرك و أتوب إليه دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ترجمة نانسي قنقر